10 yılı aşkın 15 yıldır çok yakından tanıdığım daha öncesinde de ismen bildiğimiz abimiz, büyüğümüz. Büyüğümüzken çok yaşlımız değil. Diyelim. Doktor Şeref Akbaba, Şeref Bey Erzurum, Erzurum İmam Hatibi, Erzurum Merkez İmam evet. Evet. Erzurum'da diyelim. Erzurum İmam Hatipçesi, Erzurum İslami İlimler, işte İlahiyat Fakültesi olmadan önceki haliyle daha sonra da İstanbul Üniversitesi'nde iletişim doktor olarak çalışmalarını tamamladı. Daha da akademik çalışmalarını tamamladı. 12 yıldır devam eden Ay Vakti, dergilerde de görmüşsünüzdür. Ay Vakti Kültür Edebiyat Dergisi var. Onun sahibi ve genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda da Kadıköy İmam eğitim çalışmalarına devam ediyor. Tüküdar'da Ay Vakti'nin merkezi karşıda oturuyor. Ee, şair e, şiirleri var. Yazılmış, kitap çıkmış kitapları var. Ee, aynı zamanda bizim fikir adamlarımızdan, büyüklerimizden, abilerimizden e, zahmet etti, lütfetti. Buraya kadar teşrif etti. Abdurrahim hocam her ne kadar proje sorumlusu olsa bile ben onun adına da hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür Selam ediyoruz. Yaşınız. Hocam gençlerde aşağıda kısmen bahsettim. Ee, bir grup gencimizden bunlar iki katıydı şimdi bu kadarını şey yapmış olduk ee, muhafaza ediyoruz İnşallah seneye e, ikinci sınıf olarak bunlar devam edecek ee, iki katı olarak da tekrar birinci sınıfa alacağız ben şimdi hocamızda sizleri baş başa bırakıyorum hocam tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz Allah razı olsun müsaadeniz aydınca Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve nestağfiruhu, ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiaati a'malina. Men yehdillahu felam zilleleh ve men yudzil felahadiyelah. Öncelikle <gülüyor> tabi Güzide güzel bir mekandasınız. Ee, hocam usul nedir bu gençler soru sorsa biz onların sorularına cevap versek daha güzel olur, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Ama ben <gülüyor> tamam kısaca e, şu kapıyı da bir örtersek zahmet. Kısaca şöyle söyleyeyim başlamadan önce biliyorsunuz. <gülüyor> bizim kültürümüz, bizim tarihimiz, bizim yaşadığımız hayat e, öncesinde de yeni yeni sizlerle beraber şimdi de hamdele, besmele, salvele ile devam eder. Yani o telefonlar yokken telefonlar yok, iletişim mektupla sağlanırdı önceden. Anadolu insanları askerdeki çocuğuna mektup yazarken Bismillahirrahmanirrahim der. Sonra Allah'ın adı işte Allah'a hamd Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ve sonra. Hiç bunu yazmadan o ve sonra diyerek bir şey yazılmazdı. Hep böyle mektup yazarlardı. Kim yazardı? Bunu okuma yazma bile eli kalem tutan, bilgisi, kültürü olmayan, yazmanın dışında bir şey bilmeyen insanlar, hep bununla başlarlardı. Bu, İslami terbiyenin, Müslüman olmanın, bizi var kılan değerlerin, bize olmasını istediği şeydir bizde. Güzel bir şeydir. Onun için, söze hamdeleyle, besmeleyle, salveleyle başlamak lazım. Sonrasında niye, ...koptu diyecek olursanız, tabii ki Türkiye'de layık bir eğitimle insanlar yetiştirdiği için, yetiştirildiği için, hep bunlarla var oldukları için, biz de o kurumlarda, o topluluklarda eğitimcilik yaptık. Gittiğimiz yerde Allah'ın adından bahsetmek, Bismillahirrahmanirrahim demek, selam vermek sıkıntı veren şeylerdi. Böyle sırıtıyor, yani birisi gelse içeriye selam verse... Orada absürt karşılanıyordu. Ama elhamdülillah, tabii ki son 15-20-30 yıldır e, yine toplum değişti. Güzel yönlere doğru, güzel taraflara doğru gidiyoruz inşallah. Ben size bir soru sorayım. Bu Ashab-ı Suffe içerisinde en çok hadis rivayet eden sahabi kimdi? Kaç tane hadis rivayet etmiş? 5000 2000 değil mi? Rivayetler var. Peki Asab-ı Suffe'den şey var mı? Bu hadis rivayetlerinin dışında başka ilimlerle mücehhez olan başka alanlarda yetişmiş insanlar var mı? Abdullah bin Abbas tefsir. Hazreti Ali. Hazreti Ali gitmiş mi Asab-ı Suffe'den olmuş mu? Devam etmiş mi? O biraz daha ehli bekledim. O zaten o zaten doğuştan o ilim kendisine hikmet verilenlerden biraz da. İlmin dışında aktif olanlar var mı? Kim var? Hasan Hasan sabit mi var? Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Bugün birkaç husustan bahsedeceğim burada. Biraz böyle Abdülbahçe hocam şey havası var burada. Asab-ı Suffe havası var. Senabil vakfında. Yani tabii ki teşbihte hata olmaz da çizgi olarak diyelim. Yani metodoloji olarak öyle bir hava var. Herkes sadece o Suffa sahabında eğitim gören insanların, Hazreti Peygamber'in rahleyi tedrisinde bulunanların e, hadis tefsir, orada ilim öğretiliyor ya sadece ilimlerle mücehhez olduklarını veya İslam'ı yaşadıklarını biliyor ama onlardan aksiyon insanları da var. Yani ordu savaşa giderken onlar orada durmamışlar. Orduyla beraber ne yapmışlar? Cepheye gitmişler, savaşmışlar. Böyle bir hareketlilik var, bir canlılık var. Onun için bu soruyu sordum. O soru sorma geleneği de Buraya gelince aklıma geldi. Yoksa normalde sohbetlerde falan biz hep böyle rutin bir şekilde anlatıyoruz. Bir gün Muhammed Hamidullah geldi. Biliyor musunuz Hamidullah Hoca'yı? İslam tarihi var ya. Hamidullah Hoca geldi. Ufak tefek bir adam. Böyle şey yok. Kilo yok adamda. Et kemik. Birkaç defa üniversiteden yürürken bize rastladı. İşte selam veriyoruz. Aleykümselam selam diyor. Nasılsın? Elhamdülillah. Hepsi bu kadar. Böyle bir selamlaşıyoruz. Ben Atatürk Üniversitesi'ne gittiğimde o misafir öğretim üyesiydi. Şeyde. Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum'da. İhsan Süreyya Sırma da onun derslerinde tercümanlık yapıyor. İslam tarihçisi. Bize konferansa geldi bir gün. Bize sordu. Size sorduğumun farklı bir versiyonunu sordu. Hepimiz ama ya. Dedi ki bir soru sorayım size. Hocam buyur sor. Kalabalığız. 1200 kişi. Şeyi e, ilk cuma namazı nerede kılındı? İlk cuma namazı şimdi şimdi onlar düzeltilirdi de. Biz de ne yapalım? Kime soracaksınız? Bilmiyoruz. İşte koridorlarda gezen hocalar var ya bizim. Hani meslek hocaları var. Herkes bir tanesine yanaşıyor. Hocam neredeydi? Kuba. O Kuba kelimesi öbür tarafa gitti. Oraya gitti. En az on tanesi parmak kaldırdı. İhsan Süleyasırma yine tercüme yapıyor. İşte nerede kılındı? Kuba mescidinde herkes Kuba. Hiç ranun abadisi diyen yok. Birisi söylemiş o şekilde gidiyor, devam ediyor bu iş. Dedi ki bir yanlışı burada düzeltelim inşallah. İlk cuma namazı ranun kalıntı kılındı. Yani Peygamberimiz Kuba'da kaldıktan sonra giderken. Değil mi? Ama bizim böyle bilgilerimiz var. Ben mesela İmam Hatip'te okuduğum sürece bize hep şu söylendi. Dendi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret ederken, işte Mekke'den çıktı, sonra Sevr'de üç gün kaldı. Sevr'de üç gün kaldı. Şimdi ben zihnimde hep şöyle hayal ediyordum. Mekke burası, çıktı, giderken yol güzergahında bir Sevr denen bir yer var. Orada kaldı, sonra da devam etti. Ama... Şimdi anlatan doğru anlatıyor da siz yanlış algılıyorsunuz. Sonra bir baktık ki Sevr Mekke'nin Mekke ile Medine'ye giden yol üzerinde değil Mekke'nin gerisinde bir yer değil mi? Onlara şaşırtma verme için nereye doğru gitmiş? Geriye doğru gitmiş. Sonra oradan Hicaz yolu üzerinden gitmiş tabi. Ben bilgi olsun diye söyleyeyim. O ki Hamidullah'tan söz açtık Allah rahmet etsin makamı cennet olsun. İslam tarihi orijinal bir eserdir. Vefat ettiği zaman İhsan Süreyya Sırma ile Ay Vakti dergisi için bir söyleşi yaptırdık. Şeyle alakalı. Hamidullah Hoca ile alakalı. Ben şu soruyu sordurmuştum. Hocam, Hamidullah Hoca'nın yedi dil bildiği söyleniyor. Doğru mu? Siz yakın tanıyorsunuz diye ona sorduk. Onun cevabı da şu. ...üçle çarpın. Yani siz onu üçle çarpın diyor. Yani 20 21 tane... ...dil biliyor orada. O... ...bilginin köklerine inmiş... ...araştırmış... ...yani İslam tarihiyle alakalı... ...orijinal bir eser yazmışsa... ...yüzeysel olarak 20 tane İslam tarihini... ...bir tarafa alıp da... ...onlardan derlenme, toparlama... ...bir eser yazmamış... İbni İşan'dan tutun ta odan, o dönemde yazılmış olan dünyanın neresinde yazılı metinler varsa hepsine giderek böyle bir eser yazmış. Adam diyor ki 21 tane. E biz bir tane öğrenemiyoruz can. O bile ağır geliyor. Nasıl bir eğitim sistemi nasıl bir şey varsa bize bu dili falan öğretemiyor bir türlü. Bizim bilgelere bak. Işte, Hazreti Mevlana'nın hangi dilden divanı var? Tarsça, Tarsça var. Mevlana Türkçe de konuşuyor, Türkçe de yazmış. Değil mi? Yani Fars Farsça iyi bir edebiyat dilidir. E Arapça zaten ulemadan ilim öğretiyor. Yani bir insan düşünün ana dili gibi Farsçayı, Arapçayı, Türkçeyi biliyor. Üç dili barındırıyor. Ne kurslar var, ne yurtlar var, ne şunlar var, ne bunlar var. Burada bir şey var. <gülüyor> Şunu söyleyerek giriş yapmak istiyorum. Geçen yıl Şubat'ta Erzurum'da büyük bir alim vefat etti. Allah rahmet etsin. Ben de derginin formatını bozmayacak şekilde son dönemde ders halkası oluşturan alimlerle alakalı literatüre geçsin diye bir yazı yazdım. Yazı yazarken bilgi eksikliği olmasın diye üç beş tane bu konuda yetkin isimde istişare ettim, makaleyi yazarken. E, bu dönemi çok iyi bilen, yani son otuz kırk yılda gitmiş bu hocalardan ders okumuş. Bizim Nihat Temel var. Kur'an-ı Kerim, Marmara İlahiyat Fakültesinde profesör. Nihat Temel ile oturduk, hocam şu isimlere ekleyeceğim var mı dedim. Ben bunları tespit ettim, yazıyorum falan. Bir baktı, ilk isimlerden birisi Abdülgafur Efendi. Abdülgafur Efendi dedi ki ya bu Abdülgafur Efendi var ya ne Suriye'ye gitmiş, ne Libya'ya gitmiş, ne Mısır'a gitmiş. Nerede Arapça okumuş? Erzurum'un en fakir ilçesinin en fakir köyünde, babasında. Baba dereli Ahmet Efendi'den Arapça okumuş. Benim de içinde bulunduğum Büyük bir ilahiyat ve ilim topluluğuna öyle bir Arapça dua yaptı ki adam Arapça. Dedim ki ya sen bu fesahati, sen bu belati nerede öğrendin kardeşim? Sen buralara gitmedin. Bir köyde öğrendin bu Arapçayı. Ben onun o duasına hala hayranım. Unuttuğumuz bir şey var sevgili kardeşlerim. Hikmeti unutuyoruz. Yani Yüce Allah dilerse, Yüce Allah dileti mi, çok şeyi verir ve bahşeder, ihsan eder. Onu unutmamak lazım. Ona hikmet diyoruz biz. Yüce Allah, biz bir adım atıyoruz, bir şeyler talep ediyoruz. O çok şeyler veriyor. O çok kapılar açıyor. tay zaman, tay mekan diyoruz. Zaman içerisinde zaman, mekan içerisinde mekan. Bir şeyler veriyor. Sizi donatıyor. Siz yeter ki talep edin, Müminin bu kelimeye dikkat edin, niyeti istikametidir. Neye niyet ederseniz, o doğrultuda arzu ettiğiniz yere, mekana, muhite ulaşıyorsunuz. Her şeyi. Okuyacağız, çabalayacağız amelle. Ama bu çabalamalarımızın ötesinde, bu anlattıklarımda bir de hikmet var. Bir de ne var? hükümetin dışında bir dene var. Allah tarafından verilen bir şey var. Değil mi? Biz ehli ilim diyoruz. İlim öğrenilerek. Bir de ehli irfan diyoruz. İrfan kelimesinin anlamını bilen var mı içinizde? Ne demek? Yani bilen var mı derken hemen zaten tarif ettik herhalde. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerle alakalı biz onlara ilim ve hikmet verdik diyor. İşte ilim verdik amemna. Bir de hikmet verdik. Nedir bu hikmet? Allah tarafından lütfedilmiş bir şey. Nedir bu irfan? Akif öyle diyor. Şiiri bileniniz vardır herhalde. Ne irfandır. Vören ahlaka. ahlaka yükseklik, yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi. İnsanlar da Allah korkusundandır diyor. Yani fazilet hissi Allah korkusundan, vicdanlardaki yükseklik de irfanda. İrfan, kültür diyoruz. Batılı bir kelime olduğu için Cemil Meriç bunu çok fazla sevmiyor. Ama onunla ilgili ben size bir anekdot anlatacağım. Yani soru sormanıza fırsat vermeden söylüyorum bunları. İrfan ne biliyor musunuz? İrfan şu. Ömer Seyfettin hikayeci. Bilirsiniz değil mi? Ortaokullarda falan hikayesi çok okutulur. Bir lisede öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda gazeteci. Şimdi adam öğretmen ama lise az tabii o dönemlerde. Bir lisede derse gidiyor. Gazeteci. Dünyadan haberi var. Bir gün öğretmenler odasında tartışma oluyor. Tartışmada bir grup öğretmen diyor ki alim de biziz, arif de biziz. Yani alim olan insan aynı zamanda ariftir, irfan sahibidir. Sezgisi vardır diyor. Ömer Seyfettin diyor ki yok diyor. Alim ayrı, arif ayrıdır. İlim bilgiyle elde edilir. Okursunuz bilgi sahibi olursunuz, mesafeler kat edersiniz. Ama irfan sahibi olmak ilimle alakalıdır ama farklı bir şeydir. O bir sezgidir. O biraz da lütuftur. Böyle aralarında bir münakaşa ediyorlar. Sonra bu münakaşadan sonra ertesi gün sabahleyin geliyor. O dönemde kaysi kurusuyla böyle üzüm kurusuyla çay içiyorlar. Şeker falan yok. Bulunmuyor. Harp yılları İkinci Dünya Savaşı, işte 1940'lar, bir gün öğretmenler odasından içeri giriyor, bu gazeteciye diyor ki, arkadaşlar diyor, müjde, artık diyor, bundan sonra Kaysi Kurusu'yla çay içmeyeceksiniz. Hayırdır? Diyor ki, İtalya bize 50 ton şeker veriyor. Onlar da tamam diyor, hepsi seviniyor. Şeker geliyor ya, buna bir çay söylüyorlar. Çaycı 60 yaşlarında bir adam. Adam elinde çayları getiriyor, güzelce ikram ediyor. İkram ettikten sonra diyor ki, Ömer Seyfettin çay içiye, Mehmet amca buyur. Artık diyor, kaysi kurusuyla çay içmekten kurtulduk. İtalya diyor, bize elli ton şeker gönderiyormuş. Adam diyor ki, işit de inanma hocam. Bu savaş zamanında İtalya şekeri busa kendisi içer diyor. Adam dönüyor diyor ki bak diyor siz alimsiniz bu adam arif diyor. Yani alimle arifin arasında böyle bir sezgi farkı vardır. Biz hikmet diyoruz. Biz irfan diyoruz. Bunlar bazen lütf ilahidir. Bir yerlerden gelir. Ona karışmamak lazım. Şimdi sevgili gençler <gülüyor> ilim ehli ilim var bizde. Biliyorsunuz İmam-ı Azam, pardon i̇mam Gazali, 555 vefat tarihi Yani 555 ne yapıyor? 1100, 1111 yapıyor Gazali'nin olduğu dönemde Tufvetül Felasife diye bir eser yazmış O i̇yyâ ül dışında felsefenin toplumda yoğun olduğu, devrede olduğu, güçlü olduğu bir dönem. Bizde bunlar var. Farabi var, İbn Arabi var. Birçok o dönemde düşünürlerimiz var bizim. Tıp sahasında Biruni var, İbn Sina var ki bugünkü modern tıbbında sokak arasındaki tıbbında herkesin bunlar babası sayılıyor. Zengin bir kültürden geliyoruz. Ama en son <gülüyor> O El-Münkhuzminaddelan isimli mini bir eseri var. Oraya gelinceye kadar her şey iyi gidiyor. Bir yerde diyor ki ben kendimden olmak üzereydim. Ama tasavvufla yolum kesişince bundan kurtuldum. Bazen böyle mistik aşırı derecede tasavvuf ne tartışmalarında kendisini tasavvuf kanadında görenler Bunları hep kullanıyor ama biz öyle bakmayalım. Biz objektif bakalım orada. O İrfan bahçesinden aldığı bir şeylerle kendisini sahili selamete kurtuluşa götürüyor orada. Oralar çok ince noktalardır. Onlar o bazen varoluş bazen tükeniş noktalarıdır. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi ile ilgili bir şey anlatacağım ama ondan önce Necip Fazıl'ı söyleyeyim. Üstad Necip Fazıl Diyor ki ben tasavvufta biliyorsunuz hatarat veya havatır diye bir kelime duydunuz mu? Duymadınız. Bir havatır hali, hatarat hali vardır. Yani e, bir merhaledir o. Onu herkes geçiremez, orada herkes tahammül edemez. Bir şair öyle diyor ya. şiiri hatırlayamadım ama şu Necip Fazıl'ı söyleyeyim. Yok ben bir bu bir bab ilahidir diye bir şiiri vardı birisinin onu okuyacaktım. Aklıma gelmedi. Üstad Necip Fazıl diyor ki ben Bursa'ya şeye gitti. Abdülhak Hamid Tarhan mahber şairidir. 90 yaşlarındayken onun yanına gidip geliyordum ben. Yani Abdülhak Hamid Tarhan 90 yaşında Üstad Necip Fazıl daha küçük, küçük yaşlarda. Onun olduğu eve gidip geliyordum ben, İstanbullu olduğu için. Bunlar konaklarda oturuyorlar. Bir gün Abdullah Hamid Tarhan'a sordum. Siz böyle bir şey geçirdiniz mi? Böyle bir hal geçirdiniz mi? Dedi ki evet, geçirdim. Bir gün Rize'ye gittim diyor, Abdülhakam-ı Tarhan. Orada dağlara çıktım. Sonra tahammül edemedim, kalabalıkların arasına geri döndüm. Yani toplumdan ayrıldım. Makber çok derinliği, metafizik boyutları olan bir şiirdir. Çıktım sonra geri döndüm diyor. Geri döndüm. Necip Fazıl'a diyorlar ki Üstad Abdullah Hamid Tarhan'dan bahsediyorsunuz ama siz hiç böyle hatarat hali yaşadınız mı? Hani o da bir defa falan dağa çıktım falan demiyor da çok diyor. Onlar hafif gelir bize. Yani on defa çıkmış inmiş adam tabi oralarda. Ama o çıkıp inmelerinde, zikzaklarında sevgili gençler bir şeyi yakalanmışlar. Onu söyleyeyim ben. Hep okumakla alakalı, bilgiyle alakalı, donanımla alakalı, yaptığımız meslek, meşreple alakalı konuşuyoruz ama bir de lütfi ilahiler var, bir de tarz var. İrfan ve hikmet kelimelerini burada iyi incelemek lazım. Mesela hayata dair de bereket kavramını incelemek lazım. Ben bugün yok oldu onu düşünüyorum. Kendi aileme, kendi çevreme de söylüyorum. Sizin şu anki imkanlarınızla, size şu anda sunulanlarla, biz bir aileyiz. Bizim bu eski kadınlar olsa on ailenin geçimini sağlardılar. Yani mümkün değil, yetmiyor hocam, bitmiyor. Çünkü kavramın içini siz boşalttınız. Başta siz inanmıyorsunuz. Bazı şeyler var ki sevgili gençler, onlar o haleti ile, o atmosfere girmekle, hakkını vermekle geliyor zaten. Mesela Üstad Necip Fazıl bir adam yaratmak diyor ya hatara tarihi çok geçirdim ben diyor. Hafife alıyor zaten adam. Çünkü bir dahi. Öyledir zaten. Şeyi yazarken bir adam yaratmak piyesini yazmak için Muhsin Ertuğrul bu meşhur tiyatrocu var ya duymuş musunuz Muhsin Ertuğrul'u? Duymadıysanız bilin. Çünkü Türkiye'de Önemli bir isimdir. Zaten tiyatro falan bu sol dünyanın en rağbet ettiği isimlerden birisidir o. Zirve bir isimdir bir dönem 15-20 sene. Çünkü tiyatro bizde olmadığı için siz de bilmiyorsunuz. Diyor ki Muhsin Ertuğrul, Necip diyor bir piyes yaz ben onu oynayacağım diyor. Necip Fazıl da Zonguldak'a gidiyor. Bak buraya dikkat edin. Ben diyor Zonguldak'a gittim. 15 gün bir evde hiç dışarı çıkmadan bir adam yaratmak piyesini yazdım diyor. 15 günden bahsediyorum. Ben otursam o kitabı bir günde yazarım. Yani 24 saat böyle bir yerde kalacak olsam 15 gündür bir yerde kaldım ve orada yazdım. Tamamen hayattan, insanlardan Toplumdan geri çekiyor kendisi. Bana göre orada bilgiyle hikmet bir araya geliyor. Yoksa kendinden olmaz o. Sonra sormuşlardı. Üstad, bu da önemli bir not. Bunu da bir yere not alın. Kendisine sordular. Ben dinledim. Üstad, bir bir adam yaratmak daha yazar mısınız? Dedi ki hayır. Neden? Dedi ki vesile önemli. Vesile. Vesile. Benim yazmam için muhsin lazım. Yani sıradan kendine olmuyor bu işler. O kaleme alırken o derinlikleri, o yüzüde şeyleri onlar neden besleniyorlar sevgili gençler? Sadece kendi düşüncelerinden, akıllarından değil. Bana göre bir şeyler veriliyor orada. Mesela bizde şeyi düşünün, İmam Buhari'yi düşünün. Hadis ilmi. Bizim kendi ekolümüzden bahsediyorum. İmam-ı Şafii, İmam azamı düşünün. Şahsıma göre bunlar özel yaratılmış insanlardır. Yani bunlara hikmet verilmiştir Allah tarafından. Bunlar bilgiyle donanmıştır. Bunlar ehli irfandır. Ehli ilim olmanın yanı sıra. Sezgileri vardır bunların. Yoksa gelecekteki bir hayatı kurumsallaştırabilirler miydi? Mümkün değil. Mümkünüyor. yok. Bizdeki ehli tasavvuf da öyledir, ehli ilim de öyledir. Bir şeyler veriliyor ama biz bilmiyoruz. Bazen yanılgılarımız yok mu var? Şimdi Kur'an tefsir eden yapanlara bakıyorum. Bazen böyle tefsirsiz kalıyor. Mesela işte bizim hocalarımız falan işte falan sureyi tefsir etmiş, On ciltlik tefsiri var, şu var, bu var. Ama geçmişte yazılmış olanlardan Bugün hala fonksiyonunu icra edenler var. Niye? İsmail Hakkı Bursa Hazretleri, Bursevi tefsirini yazmış. Tasavvufu bir eserdir o. Mistik tarafları çoktur. İçinde yazılanlar tabi bizi ilgilendirmiyor ama şekil şemail olarak önemli bir eserdir. Kendisi hanımına diyor ki ben çalışma yaparken hangi şartlarda olursa olsun odayı terk etmediğim sürece odaya kimse girmesin diyor. Birisi ısrarla hocayla görüşmek istediğini söylüyor. Çok önemli. Hanımı da en son kıramıyor. Diyor ki hocayı çağırayım ben. Yapacak bir şey yok. Bir defaya mahsus. Öyle resmihir değil. Toprak ahşap evler o zaman. Kapısı da bizim kapılar gibi değil, bitince açılacak bir şey. Sessizce kapıyı bir açıyor. Hanımının naklettiği şeydir o. Kapıyı açınca bir bakıyor ki altı yedi tane bürsevi ellerinde kalem yazıyorlar. Aynı şekilde insan hangisinin kendi eşi olduğuna karar veremiyor ve geri dönüyor. Bunu kendisine de söylemiyor ama insanlara naklediyor. Yani böyle bir şeyle karşılaştığını Ayakları yere bassın diye. Orada bir şey veriliyor tabii. Biz bu verilen şeye ne diyoruz? Orada teslim olmak lazım. Her şeyi kendi aklımızla, mantığımızla, her şeyi kendi düşüncemizle bir yerlere akılsız olur mu amenle olmaz. Biz bilgiyle donanacağız, okuyacağız, bir yerlere varacağız, gideceğiz. Ama o hamdele, besmele, salvele de söylediğim gibi neden bağımızı koparmayacağız? Kur'an'dan koparmayacağız. O canlıdır. O da bize diyor ki zaten birilerine biz hikmet verdik diyor. Size de veremeyiz anlamına gelmez. O bazen bilgi olur. Bazen cesaret olur. Bazen aksiyon olur. Bazen hayatımızdaki bir makam olur. Bazen bir mekan olur. Yani onu sadece böyle e, tasavvufun, o mistik haletleri olarak da görmemek lazım. Hikmet nedir? Bir insana da şehadet olarak verilir. Ne şekilde verileceğini bilmiyoruz. O verilenleri de özel olarak Allah-u Teala ne yapıyor? Zaten selamlıyor. Mesela Meryem suresi 31. ayet olsa gerektir. İnşallah yanılmıyorum. Zekerya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam. Onun için oradaki bir ayeti kerimede Yüce Allah şöyle diyor, Yahya aleyhisselam için. Çünkü Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam bir hurma kütüğünün üzerinde insanlara vaaz verdiği, sohbet ettiği zaman, Allah'ın azabından bahsetti mi adeta deliriyor, günlerce eve bile gelmiyor. O gün Zekeriya aleyhisselam bir defasında kalabalığa bakıyor, peygamberdir Yahya aleyhisselam. Kendi oğlunu göremiyor. Tek bir şey söylüyor. Allah'ın azabı çetindir diyor. Bir bakıyor ki kalabalığın içerisinde bir ses avazı çıktığında bağırıyor çıktığınca. Sonra onu 3-5 gün sonra dağlardan buluyorlar. O peygamber, o nebi, o hissediyor. İşte bu Yahya aleyhisselamla alakalı olarak ayeti kerime şöyle mealen söyleyeyim biz diyor Yahya Aleyhisselam Yahya peygamber annesine babasına itaat etti. Yeryüzünde zorbalardan da olmadı. Onun doğduğu güne, öleceği güne, dirileceği güne selam olsun. Allahu Teala'nın kendisine hususi selam verdiği selam Bahçettiği isimlerden birisidir o. Çok böyle azim peygamberlerin hayatlarını okuyoruz ama bunlara da bir bakmak lazım. Orada irfan bahçeleri vardır. Orada hikmet vardır. O hikmet müminin kaybolmuş malıdır diyoruz ya onu aramak lazım. Onu bulduğumuz zaman da zaten bizim için ne olur? Her şey güllük, gülüstarnık olur. Hayatımız neşb-i bulur diyelim. Hocam biz bir giriş yaptık ama gelenek olarak yarım saatten fazla herhalde bu sohbetler sürmüyor. Doğru olanı da bu. Ee, bize sormak istediğiniz şeyler varsa sorun. Ben böyle üç beş kısa anlatarak bir güzellik katmak istedim size. Siz sorun ben cevap vereyim. Belki akademik bir e, sohbet yapmamız daha doğru olur ama sizin burak kitap dolu onları görünce ben vazgeçtim onlarda. Yani aşağıdan başladık, yukarıya doğru. Hep kitaplar var. Ee, çok güzel bir manevi hava var. Sizi görünce, onları görünce inanın aslında konuşmaktan bile hicap ettim, utandım yani. Yani bunu da itiraf edeyim burada. Çünkü bize şey gelir, ağır gelir bunlar. Her ne kadar 12 yıldır devam eden bir dergimiz varsa da sorularınız varsa sorabilirsiniz. ...bize. Buyur. Üniversite öğrencilerinin bu tarz... E, ...konuları anlattığınız zaman... ...nasıl bir tek soracağız onlardan? Mesela... ...bir örneğin hava tırı. Ondan bahs bahsettiğimde Yani Bu konular geçiyor, geçiyor. mu? Geçiyor. Şöyle oluyor. Bazen takıntıları var insanlara. Yani böyle bir rahat olmak lazım. Çünkü... ...ilimde iştigal eden insanların... ...takıntıları olmaz. Değil mi? Basat insanlar. Mesela avamı ibadete yönlendirmekte... ...fayda vardır. Bizim bir... ...öğrencimiz vardı. Bir sene izin verdik ona. Sevgili gençler. Yani... ...herkes okuyor da... ...Türkiye'de derece yapacak diye... ...iki kişiye izin verdik. Bir kardeşimiz... ...sen git üniversite imtihanına çalış... Okula okula dersen merse gelme. Bu gitti. Sınavdan sonra geldi ki Türkiye'de derece yapmak bir tarafa bir ilahiyat fakültesini kazanmış. Zaten herkes kazanıyordu o zaman. Şeyleri belgelere almışlar. Sekiz on kişi. Aynı muhitte oturduğumuz için bizim eve geldiler. Oturduk çay içiyoruz. Ben de mahcup olmasın diye bir şey de demiyorum. Yani Türkiye'de ilk üçte gidecek adam yüz bininci olmuş. Dedim ki ya hayırdır dedim böyle şeye mi uğradınız çok hissettirmeden? O dedi ki hocam önce kalbe indirmek lazım. Kalbe indireceksiniz önce nefis terbiyesi. Kalbe indirmedikten sonra sonuncuda birinci de olsanız bir anlamı yok. Sonra ben inceledim çocuk tam o sınavlara çalışırken. Köylü, yani hiçbir sosyal hayatta bağı olmayan ehli tasavvuf bir arkadaşın dostluğuyla, birisiyle dost olmuş. O bunu öyle etkilemiş ki, yani önce kalbe indireceksin, sen bırak o işleri, bizimle beraber burada devam et. Hani Önce bu, önce bunu terbiye edeceğiz, o işler olmasa da olur. Şimdi bu olmuş tam şey adamın söyledikleri güzel ama adamda kültür yok. Ya bu çocuk arazideki adam, öncü adam. Buna bu zamanda bu söylenir. Değil mi? Yersiz bir tebliğ. Yani biz bu halı saha maç yapıyoruz. Altı kişisiz altı kişi biz. Beni de santrafor koymuşsunuz oraya. Değil mi? O arada aklıma vuruyor. Ya ben bir dakika. Babama bir Yasin okumam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Ya ne yapıyorsun sen? Yahu babama Yasin okuyorum. Sen Kur'an düşmanı mısın? Derim değil mi? Değil. ya sen ne yapıyorsun? Ya okuyorum. Okumak ölüm beşikten mezara kadar değil mi? Ya adam diyecek kardeşim oku da. Adam maçtan sonra oku. Şimdi sen, seni santrafor yapmışız. Sen bizim karşımıza neyi veriyorsun? Okumayı dayatıyorsun bir. Çünkü okumaya karşı çıktık mı... Ilme karşı çıkmış olacağız. Kur'an'ı dayatıyorsun iki. Lan bu zamanı değil, yeri değil. Yerinde, zamanında yapılmayan şeylerin hiçbir faydası hiçbirimize olmaz. Orası onun yeri değil. Hiç kusura bakmasın. Genç bir insan, mesela bizim kültürümüzde şöyle bir şey vardır. Bir insanın ders halkası oluşturması, müzakere yapması, sabaha kadar okuması, onun Nafile binlerce ibadet yapmasından çok çok derece kat ileridir. Ama ilmini bitirmiş bir insan için ne diyoruz? İlimle beraber irfan da lazım, ihlas da lazım, ibadet her zaman lazım. Farzları konuşmuyoruz zaten. Ama nafilelere sıra gelince o çok uzak nafileleri bir kenarda tutmak lazım. Çünkü bunlar arazideki insanlar. Nar önce kendi donanımlarını tamamlamaları lazım parzlar noktasında demiyorum. Şimdi biz bunları her yerde konuşuyoruz. Konuşunca şimdi kardeşimizin bir takıntısı varsa, hani böyle bir şeyi varsa o oradan geliyor bakıyorsunuz ki tepki gösteriyor adam. Yani ya onun gibi olacaksınız ya onun düşündüğü gibi söyleyeceksiniz. Size muhabbet duyacak. Parçalanmamak lazım bu konuda. Biz Müslümanız Kur'an canlıdır. Her birimiz Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlı olarak bu hayatı zaten inşa ediyoruz. Burada o takıntılardan arınmak da eğitim görmüş insanların görevidir zaten. O zaman avamdan bizim bir farkımız kalmaz. Değil mi? Hiç kusura bakmasın. Kavramları da temize çıkaracağız. Kendi anlamlarını yükleyeceğiz onlara. Ki yolu aydınlatacak olan biz deriz. Yani siz dersiniz diyeyim. Bizi demeyin. De. Bizden iş geçmiş zaten. Ben bir sorusu. Buyur sorayım. bakacağım. Şimdi eee fabrika işçisi düşünün. Bantta çalışan örneğin bir cihaz geliyor. Orada o cihaza bir şey yapıştırıyor, tekrar bant koyuyor. Başlangıçta bu fabrika işçisi bayağı zorlanıyor banttaki deliği yetiştirmekte. Fakat birkaç yıl sonra artık otomatik bir şey, yani, tak alıyor işini severek yapıyor. Şimdi irfan ve hikmeti ki cevap hakkında vaadi var. Siz bildiklerinizle amel ederseniz, dinleyicilerimiz size öğretir ve kolaylaştırır. Amen. Şimdi aynen o fabrika işçisinin yaptığı eylem, gibi, işini severek yapıyor, isteyerek yapıyor. Çünkü evine e, ekmek parasını buradan götürüyor. Bir süre sonra artık e, kendisi bekliyor. Bir sonraki cihaz gelsin. Önceden yetiştiremeyan o işçi İrfan da insanın inanarak, ihlasla e, e, Allah'ın öğretisini, yaşaması sonucu e, elde edilecek bir şey midir? Yoksa bu Cenab-ı Hakk'ın şüphesiz e, e, her şey onun dileğiyle ama e, bu çabanın ötesinde Cenab-ı Hakk'ın rastgele dağıttığı bir lütuf mudur? Bunu merak ediyorum. Yani rastgele bir lütuf değildir. Şöyledir... Şunu ben ifade edeyim. bak hocam. Arkadaşlarımıza tabii. E, yani özür diliyorum hocam. Şu yani İmam-ı Azam ya da e, Gazali o Gayretlerin neticesinde yani. de. O olmasa olmaz. Yani. Olmaz olmaz. Şöyle ifade edeyim ben. Bizim İmam Hatip'te ben son sınıf öğrencilerimiz vardı. İmam var mı aranızda okuyan 5-6 sene önce? Vardır değil mi? Sizin zamanınızda yoktu o şeyler. Hmm. Katsayı falan var mıydı? biraz vardı hocam, biraz bağırdı. sizde vardı şimdi öğrenciler ellerinde kitaplar habire test çözüyorlar ders çalışıyorlar şimdi bizim arkadaşlarımız anne baba hocam bunlar ne olacak çalışıyorlar ben farklı düşünüyordum. dedim ki siz çalışın niye kardeşim siz normal bir öğrenci gibi çalışın bunlar 200 puanla tıpa giriyorlar sizde 500 puanla gireceksiniz Gidemeyeceğinizi biliyorum ama çalışın. E ne olacak? Bak Allah size bu çalışmanızın karşılığını belki üniversite olarak vermeyecek. Gidemeyeceksiniz çünkü. Belki bir Marmara Üniversitesi diploması olarak vermeyecek. Ama bunun karşılığını size başka imkanlar, lütuflar, hayatınızda başka şeyler olarak ihsan edecek. Ona karışmayın siz. Doğru mu hocam? Ona karıştık mı biz o çizgiyi geçmiş oluruz. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki suda yüzmek su kuşuna mahsustur. Sen diyor deryaya girme boğulursun diyor. Yani o, o şeye çok girmemek lazım. Orada lütf ilahi vardır. Neyin karşılığında? Çabanın gayretin karşılığında. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya, çaba gayret diyorsunuz ama bizim orada bir çoban var. Adam hikmet sahibiydi. Adam irfan sahibiydi. Ne medrese görmüş ne mektep görmüş. Mektep medrese görmemiş, ilim tahsil etmemiş ama o hayatında o badireleri atlayacak bir şeyler yapmıştır. Bir takım gayretler sarf etmiştir. Biz onu bilmiyoruz. O nedir? O onun da Allah'ın arasındaki bir şeydir. Ondan verilmiştir ona. Şimdi i̇şte Erzincan'da şey var. Terzi Baba var, bilir misiniz? Terzi Baba duymuşsunuzdur. Bu 1900'lü yıllarda bir deprem olmuş. İşte o depremde Erzincan yerle bir olmuş falan. Terzi Baba da yaptığı şey terzilik yapmak ama ilim ehli değil, irfan ehli bir insan. 24 saat yanına gidip gelenlere namazı, orucu, zekatı, hacı, ibadetleri güzel olan şeyleri anlatıyor. Zaten irfan ehli öyledir zaten. Bazen anlatmaz da. Anlatmaz. O haliyle, yaşayışıyla, o iç ile, o bizim bilmediğimiz Allah'a karşı olan gayretleriyle biz onu bilmiyoruz. O tasavvufta ehli tasavvuf. Bunu şey yapıyorlar. Erzincan'da hem terzi hem de yanına insanlar gidip geliyor. Ehli tasavvuf böyle tebhide bulunuyor falan. O dönemdeki bizim hocalarımız, cami imamları bunu şikayet ediyorlar. Ankara'dan bir heyet geliyor. Diyorlar ya burada bir tane adam var. Yanına insanlar gidip geliyor 24 saat. Bize kimse gelmiyor hep ona gidiyorlar. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor orada. Yani ehli tasavvuf olmasını çekemiyor o adam. Bunu diyor. Siz bir şey yapın, sorgulayın, bir hesaba çekin. Hayat geliyor. Buna diyorlar ki sen ne iş yapıyorsun? İşte terzi adam. Sen İslam'ı dini biliyor musun ki bu insanlara diyor? Dilimizin döndüğü kadar biliyoruz. Peki bize Allah'ın zatı sıfatlarını söyle diyor. Da vücut keden niyet sayıyor. Peki Allah'ın sübutu sübuti sıfatlarını söyle. Hayat, ilim, sem'i, bezhar. Kelam, irade, tekvin diyor. Başka, başka yok diyor. Bir daha söylüyor. Bir daha say, tekrar sayıyor. Bir tanesini söylemiyor adam. Onun diyor bir de kudret sıfatı yok mu? Diyor ki bir de kudret sıfatı var da. Bazı Erzincanlılar diyor, benim gibi bir meczube Allah'ın ilim verip de insanlara tebliğ ettireceğini inanmıyorlar. Onlara inanmadığı için onu da saymadım diyor. Şimdi Allah'ın bir kudret sıfatı vardır. O her zaman her yerde tecelli eder. İlim ehli içinde, irfan ehli içinde, gayretin dışında bir şeyle de tecelli etmez bu. Ben bir şey söyledim. Niyetimiz istikametimizdir. Niyet edeceğiz. Hayatımızda hangi doğrultuda devam ediyorsak ...orada aklı selimle, kalbi eminle... ...mesaimizi, zamanımızı biz vereceğiz. Ondan ötesine karışmayacağız. İşte orada o devreye giriyor. Neyin karşılığında? Gayretin karşılığında. Şimdi insan var ki ilimle, irfanla, sosyal hayatta alakalı değil... ...o da bir köşede ibadetiyle hayatını devam ettiriyor. Biz bilmiyoruz ki o hangi yetmin elinden tutmuş... ...hangi garibe şefkat etmiş... Hangi yoksula yardım etmiş? Veya birisine tebessüm etmiş karakter olarak. Ona da o tavır ve davranışından ötürü o veriliyor. Yoksa yağmur gibi hiçbir yere gökten böyle bir şeyler yağmıyor. Değil mi hocam? Evet sevgili gençler. Ya çiftçinin durumuna bak. Eğer meyve eğer bahçeyi bakar, sular, çapalar, polimekar ise meyve alıyor mu? Yoksa yok. Yoksa neyin? yok abi. Hiç kimseye talep etme. Talebene becedene. Bir şey Rasul. Talep eden bulur. Talebene hmm. becedene yok. Bizim meşhur şeyimizdir biliyorsunuz. Talep etmek Ve lazım. Sadece müminin miti Peygamber Efendimiz öyle söylüyor mu? yani ya da işte gayrimüslimlerin de çaba sarf ettikleri zaman semeri aldıkları görülüyor. Yani ilimde, bilimde, teknolojide, onlar da netice itibariyle ürün alıyorlar. Cevap burada e, imanı kıstas alıyor mu yoksa e, sal, e, gayret, çaba, cehmet kıstas alıyor şeyler. Şimdi. şimdi bizde hikmet vardır, Batı'da felsefe vardır. Şimdi özü itibariyle. Onlar Allah'ın lütfu olarak Allah'ın insanlara bağışı olarak görmedikleri için bir şeyleri bilgiyle, akılla her şeyi kazanacaklarına inandıklarında o devam ettikleri yolda gayretlerinin, çabalarının neticesi olarak bunlara ulaşıyorlar. Ulaştırılmıyor diyelim. Ama bizde hikmet var. İslam'ın hikmetleri vardır. Yani batılların anlamında Felsefe yoktur bizde. Biz gayret ederiz. Lütfi ilahi olarak o bahşeder. Çünkü bizde tevhid inancı var. Yaratan odur, var eden odur. Bize güç veren odur. Bize yol açan odur. Bizi yürüten odur. Yürütecek olan odur. Bu hikmet. Öbür taraf felsefe. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Bununla ilgili de bir anekdot var. Ben onu da size aktarayım şeyde okuyoruz bu büyük adamların büyüklüğünün de bazen ağırlığı var tabi İslam felsefesi diye bir ders okuyoruz İslam Bilimler Fakültesinde adam ısrarla bizde de böyle çok bu tür şeyler eleştirel olarak geliyor çok genişlememiş işte İslam'ın hikmetleri olduğunu biliyoruz yani bizim buluşlarımız da öyledir insanlığa armağan ettiğimiz birçok şey var biliyorsunuz. Onlar bir lütfi ilahi olarak öbür tarafa da bizim için öyledir de ama onlar gayretlerine bu ismi vermiyorlar. Çünkü Allah size hikmet olarak şunu verdi diyor. Kime kime verdi? Birilerine bağışladı nebilere, resullere, ehli ilme, ehli irfana. Felsefe dersinin bitiminde o dönemde üniversitede okurken biz de bir grup arkadaşımızla beraber genç kuşak diye bir dergi çıkarıyoruz. Üniversiteli dergisi. Hoca işte sayımız sizden biraz daha fazla herkese sordu. Felsefe sana ne kazandırdı? Şimdi felsefeye biraz düşmanlığımız var ya her yerimizin. Şimdi hoca not verdiği için kimse felsefe ...bizim düşmanımız falan demiyor. İşte... ...o yorumların her birisini alsam... ...siz sabaha kadar gülersiniz. Herkes işte hocam felsefe... ...bizi Ademle Muhammed arasındaki... ...yolda buluşturdu. İşte biri diyor... ...ufkumuzu açtı. Biri diyor işte doğru düşünmemizi... ...saradı. Bugüne kadar ben... ...öyle düşünmüyordum ama bugünden sonra aydınlandım. Biri diyor... ...florasan oldu. Herkes bir şey söylüyor. Şimdi sorarak geldi... Hikmet, hikmet bu ya, beni atlat, bana bir şey sormadı. Yanımdaki bir arkadaşa dedi ki, sana ne kazandırdı? O da dedi ki, Üstad Necip hazır. diyor ki, bütün gökyüzünü boş bir çuval kabul edin. O çuvalın içerisi çürük ceviz dolu. Orada da bir tane sağlam ceviz var. Felsefe o çürük cevizlerin içerisinde o sağlam cevizi aramaktır. Ama Necip Fazıl dedi demiyor. Diyor ki bir düşünür diyor ki. Evet dedi. Sonra diyor aynı bir tefekkür diyor ki filozofların doğru tarafları birbirlerini yalanlamalarıdır. Yanlışları ise yeni bir doğru ortaya atmalarıdır. Kim demiş? Üstad Necip Fazıl kısa kürek. Şimdi Necip Fazıl değildi orada arada dese ki şeref hak baba söylüyor bunu. Hadi. Hemen bana bir cevap yetiştirecek de fakat şey büyük yerden gelince o bulunduğu yerden itibaren şeyi kesti. Sormayı kesti. Hiçbir şey söylemedi. Gitti masaya oturdu. Sonra da gitti hoca. Demedi yok. Yani kaynak Necip Fazıl kısa kürek olunca hani adam o zaman rahmetli olmamıştı. Zaten bir ay sonra falan vefat etti. Ve 15-20 gün sonra yani kaynak Necip Fazıl olunca adam bir şey söylemekten çekindi. Ama dediğim gibi mesela aynı teşbihi benim söylediğimi söyleseydi cevap verirdi. Yani yorum gelirdi orada. Onlarınki felsefe böyle bir arayıştır. O devam ediyor. Bizimki hikmet. Hikmet müminin gittik malıdır. Değil mi? Ne yapacak insan? Gayret içerisinde olacak. Gayretsiz bir defa hiçbir şey olmaz. İster komünist, ister kafir, ister Müslüman, isterse kim olursa olsun... ...dünya içerisinde, uhrevi olarak da, dünyevi olarak da... ...çalıştıklarımızın, gayretimizin karşılığını göreceğiz. Onun dışında da... ...biz çalışacağız... O bahsettiğimiz mümin olduğumuz için bize daha çok lütfedilecek. Hepsi o. Gelecek. Ama boş durmaklı olmaz. O avamda, dışarıda, toplumda gördüğümüz hikmet sahibi insanların da bizim bilmediğimiz gayretleri vardır. Onlara karışmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Tebessümüke fi veci ehike sadakatum diyor. Kardeşinizin yüzüne tebessüm etmeniz bir sadakadır diyor. Bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Birisi riyayla bir servet bağışlar. Hiçbir makbuliyeti yoktur. Birisi imkansızdır. Bir tebessüm lütfeder. Hikmetten de, irfandan da nasibini alır. O şeyi biz bilmediğimiz için orası bize meçhul. Allah hepimizi ehli irfan, ehli hikmet, ehli ilim sahibi kılsın inşallah. Yeteneklerimiz doğrultusunda yürümeyi nasip etsin. Buyur delikan. Dediklerimizden yani, İrfanı Allah tarafından Baş edilmiş bir şey olduğunu anlıyoruz. Yani bir hissiyat, hissedilebilir bir şey. Saf bilgi değil. Ee, Amir Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dediğiniz gibi Ebu Talib bir müddet korudu. Bir bir Ebu Talib'in Amir Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem koruması Ebu Talib'de bir irfan olduğunu söylemiyorum. Bir şeyler mu yani. Yani akrabalık bağı var. Yani oradaki oradaki biliyorsunuz o anlatılan şeyler de tartışılıyor şimdi. Yani Ebu Talib'in vefatıyla alakalı yazılı metinlerin de doğru olmadığı söyleniyor. O korunma tamamen akrabalık bağları ile olan şeyler. Çünkü bir şefaat hayati var orada. Şimdi içerisinde ilim, şey hikmet olsa Allah tarafından bir, hani ona adlı şey olsa veyahut da kendi sezgisi, irfan olsa orada bu olmazdı. Mesela şefaat hayatını ona hamle ediyorlar. Oysa şefaat hayati ile şeyin bir alakası yok. Yani tarihleri tutmuyor bildiğini bu taliple alakalı nakledilen bu tür rivayetler var siyer kitaplarından gelen onların bazıların toplumu imanı güçlendirmek için söyledikleri şeylerin abartılarak yazılı metinlere geçmesi olarak niteliyorlar bu akrabalık bağları tamamen ama şey insanlara verilmiş bir şeydir insanın kendisinde olanları bununla da karıştırmamak lazım yani her insanda olan şey var bir defa, o sezgi dediğimiz, bizim daha adını koymadığımız, keşfedilmemiş bir şeyler var ki, bugün psikolojinin, sosyolojini tarif ettiği şeyler var ki, bu bahsettiğimiz onların tamamen üstünde bir şeydir, çizgi üstü bir şeydir. Yani ehli irfan olmak, o ayrı bir şey. Ama normal günübirlik sezgilerimiz, onları bununla karıştırmamak lazım, Ebu Talebi de karıştırmamak lazım. O akraba bağlarıyla. Orada anlatılan bir kıssa var. Yani Ebu Cehil bir tarafında, peygamberimiz bir tarafında. Sonra Hazreti Peygamber'e bakıyor. Sonra Ebu Talib'e bakıyor. O şekilde vefat ediyor. İşte peygamberimiz ben seni ahirette umulur ki şefaat ederim diyor. Sonra şefaat ayeti inerek işte sen kimseye şefaat edemezsin biz dilemedikten sonra. Böyle birbiriyle ilintilendirilmiş onlar, şimdiki yapılan tefsir çalışmalarında bu şeyin doğru olmadığı söyleniyor. Yani Eub-i nasıl yaşamışsa o şekilde ölmüş. Ama mümin mi ölmüş, kafir mi ölmüş, Allah'tan başkası bilmez onu. Sahabeye iyi bakmak lazım, ashaba. Yani onların her birisi, işte irfan ehli onlar. Ehli Hikmet onlar hemen kabul etmişler. Hemen donanmışlar. Ee, Muhammed'i olmuşlar. Kur'an'ı ve Sünnete arzu ettikleri gibi yaşamışlar. Ben size hani buraya girerken bu şeye ilk defa geldim. Hakikaten böyle içeri girerken böyle hoşnut olduğum bir manevi bir hava, bir sıcaklığı var, bir havası var. İnşallah bunu siz her gün kokluyorsunuz burada. Çok şey geldi bana. Yani diğer o gittiğimiz yerlerden çok böyle sıcak geldi. Bir de kitaplar falan görünce e, siz zaten içindesiniz bunun. Allah size de birebir inşallah her birinize nasip etsin diyeyim güzel şeyleri. Evet buyurun. Bak hocam. Süremizde tamam. soru soran var mı arkadaşlar? Her konuda sorabilirsiniz şimdi zaten herhalde eğer e, bilgiyle ulaşılabilecek olsa hikmete e, batılı müsteşitlerin e, herkesten çok Müslüman olması lazım. Çünkü oryantalistler belki Anadolu'daki birçok insanlar daha fazla İslami bilgiye, İslam tarihiyle ilgili malumata sahipti ama hikmet olmadığı için. Vermedi hala, mi? Hatta ben şunu şahin buldum, siz bilmiyorum. Ben petiğünde öğrenci olarak kalıyorum. E, Sayit abi diye ilahiyatı bitirdi. E, Fransa'ya Mistray sormala. Hayır, sen yani Mekke'ye gitti, yani Eser'e gitti, Şam'a gitti. Fransa, Fransa'daki e, İslami kaynaklar e, sormalı üniversitesindeki İslami kaynaklar. E, bütün İslam e, coğrafyasındaki İslam kaynaklarda iki katı kadar kaynak var diyor bu şeyde. Yani sormundan mezun olan e, İslam e, ilahiyatçısı, bir kişinin ilahiyat kariyeri Şam'da mezun olan da daha maddi. Niye? Çünkü ulaşabileceği kaynak çok daha var. Yani adamların elinde böyle kaynaklar var. Divayet olur ki e, belki amartı olabilir ama biliyorsunuz en büyük e, e, İslam topraklarında İspanyollar ve medeniyetin en zirvesini yaşamıştı o toprakta. Oradaki insanlar. İspanyollar teker teker oradaki şehirleri ele geçirdiler. Tam kitapları ciltlerini yaktılar, ciltleri denelere attılar. Rivayet olunur ki denelere simsiyah mürekkep mürekkep attı günler. Artık oraya atılan kitapların yoğunluğu düşmüş. Bunların bir kısmı Fransa'ya intikal etti yani diyeceğim o ki eğer salt bilgiyle e, hikmet e, elde edilmiş olsaydı, müsteşitler yani oryantalistler herkesten daha fazla Müslüman herkesten daha fazla hükmül olmaları icabıydı ama hikmet başka bir şey yani matematiğe gelmiyor bereket gibi bir şey yani bir bakıyorsunuz ki şey adam 15 milyar maaş alıyor 15 milyar altına arasını şirket veriyor cep telefonu var ...arabanın yakıtını şirket karşılıyor, telefonun kontrolünü şirket karşılıyor. Ay sonunda doğru 4 bin lira maaş alan insandan borç istiyor. 15 lira şey alıyor. Yemin ediyorum. Bizim okulda da temizlikçi, görevlisi var ki 700 bin lirayla çalışıyor. Yani 15'te biri bile değil. Fakat çocuğum okudu, ev geçimleri, giyip kışamalar, huzurlu, hmm. adamı yetiştiremiyor. Berekim başka değil. Yani matematiğe gelmiyor gelmez. Hikmet de öyle herhalde. Hikmette, berekette. Bu işlerde akıl hesabı yapmamak lazım. Akıl hesabı yaptığımız zaman yanılırız. Yani onu Hı. onunla beraber, bak çalışmadan olmaz diyoruz, gayret edeceğiz. E, bütün bunların hepsini yapmamız gerekir. Ama lütfü ilahiye inanmak lazım. O diledi mi her şey olur. Ona aşk diyoruz biz. Şimdi ben o gayretin bir sonucu olarak onu ifade eteyim, Bizim Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi var. Erzurum'da. Buralarda da Alvarlı camii falan var sanırım. Hasan Kale'nin bir köyünde imamlık yapmış adam. Bir köy. Fakat şimdi karşıda cami var, burada var. Gidin Medine'de onun gazelleri okunur. Geçen ben İzmit'e gittim. Sosyal bir sesine bir programa gittik akşam. Orada çocuklar işte şeyden bu bizim gazellerden okuyorlardı. Baktım Erzurumlu Alvanlı Muhammed Lütfi Efendi'nin diye onu okudular. Seydi ile güzel kudretimle mebla neler eder diye. Şunu anladım ki ben siz bulunduğunuz yerde kendi işinizi size verilen lütfu, imkanı, ilmi, irfanı, gayreti sarf ediyorsunuz. Onun o Diğer tarafına karışmıyorsunuz. Yüce Allah bir gün onu alıp götürüyor. Onunla toplumu, insanları, insanlığı yaşat edebiliyor. Buna karışmamak lazım. O bir gün gidiyor. Size verildi mi? Verilirse eğer. O zaman içerisinde neşfun nema buluyor. Bütün dünyaya gidiyor. Bunun örneklerinden biri de şeydir zaten. Hazreti İbrahim'dir biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'de yani, Hacer annemizi bıraktığı zaman kadıncağız diyor ki nereye gidiyorsun? Demeyin bir gün. Bırakın Allah'ın emretmesini de böyle şey için şurada otobüs durağında çocuğu bırakamıyoruz değil mi hocam? Yani, okula götürüyor. Anne kapıda bekçi bekliyor. Baba da telefonda. Aldın mı? Çıktı mı? Sakın sağa sola gitme. istikamet O anne değil mi? Çölün ortasında susuz musuz bir yerde kılıklı götür diyor, bırak oraya git. Götürüyor, çölün ortasına bir çocuk, bir anne bırakıyor oraya. Nereye gidiyorsun diyor ya. Bunu Allah mı emretti? O da diyor ki evet diyor. Allah emretti bunu. Arkasını dönüp gidiyor. Siz bir kadını, bir çocuğu bırakabilir misiniz oraya? E sonrasında Hazreti İbrahim Allah'ın evi yaptıktan sonra sen diyor insanları ...davet et diyor. Rabbi, ...benden başa kimse yok. Dağ taş. Kimi davet edeyim? Sen diyor insanları çağır... ...onlar gelecektir. Ne zaman gidiyor insanlar? Bugün değil mi? Bugün beş milyon insan gidiyor. Bir beş milyon da gitmek için... ...kapıları zorluyor. Bir insan düşünün... ...o Hacer annemiz o aşk denilen şey var ya, o Alvarlı Efe'de de var. O, o günkü donanımıyla bir köyde, öbürü de Safa Merve Tepesi arasında Filistinli bir köle. Yani köle. Allah onu aziz kılıyor. İşte hikmete en büyük örnek odur. Onu aziz kılmış. Safa ve Merve Tepesi arasında bir defa gidip geliyor, yedi defa Asırlardır insanlar onun gidip geldiği yerden gidip geliyorlar. Filistinli bir köle. Allah bir insanı biz yanlış yapmadığımız sürece bize sunulan nimetin hakkını verdiğimiz sürece çalışma alanımız neyse o alanda gecemizi gündüzümüzü sarf ederek gayret ettiğimiz sürece Rabbim de bize bunları bahşedecek, lütfedecektir. Ama bu ne? Onu bilmiyoruz. Bazen tahsil olarak Bazen hayat olarak, bazen başka bir şey olarak ama insanların istifadesine sunulacak bir şey olarak bize verecektir. O bir lütuftur. Ona öyle inanmak lazım. Buyur. Kendimde eksikliğini hissettiğim şey nedir? Diyorsun. Değil mi? Kendimde eksiklik hissettiğim şey şu. Bugün de aynı. Dün de aynıydı. Geçmişte de aynı. Mesela lisede okurken o tahsilin hakkını, hayat hakkını verememek. Üniversitede okurken 5 yıl okuduk biz orada. İslam İlimler Fakültesi kim var? O zaman fakülte olmadığı için Hamidullah hocadan tutun ki ben gittim o gitti zaten. Türkiye'deki en elit insanların hepsi orada. birisinin hakkını veremedik biz orada. Sonra bazı yerlerde öğretmenlik yaptık. Yetenek alanımızın dışına çıktık. Yani bazı işler var ki her insan yapar. Hani ortak işlerdir bunlar. Biz o her insanın yapacağı bazı işleri yaptık. Kendi kabiliyetimiz, yeteneğimiz, bizim hizmet etmemiz gereken alanlarda hizmet etmedik. Oralarda boşluklar bırakmamak lazım, hakkını vermek lazım. O bir şey diyor Hazreti Ali Keremallahübeçe ile alakalı, hani bu kılıcın hakkını kim verecek diyor ya Peygamberimiz. Önemli olan, bugün o farklı şekillere bürünmüştür. Siz okuldasınız, onun hakkını vereceksiniz. O eğitimin, bu içinde bulunduğumuz sosyal çalışmanın, onların içini tam doldurmak lazım, boş bırakmamak lazım. Boş bıraktığımız zaman ne oluyorsa bize oluyor. Çünkü zaman hızlı geçiyor. O kareleri, o boşlukları iyi dolduranlar daha büyük hizmetler yapabiliyorlar. Büyük şeylere de aday olmak lazım. Yani çekinmemek lazım bu konularda. Mü'min celadeti, cesareti olan insandır. Her zaman demiyorum ki çok boyumuzu aşan şeyler ama birçok şey var ki onları bilhassa sizin gibi sağlıklı bünye ile yetişmiş insanların yapması lazım, onların aday olması lazım. Yarınlarda da öyle olacağını düşünüyorum ben. Yani yarınki Türkiye'de. Mü'min bir yüreğe sahip olmak çok kolay değil. Yani zannetmeyin ki dışarıdakiler de sizin gibi. 40 tane kalbinde, zihninde, beyninde, ruhunda problemi var insanlar. Yani namaz, ibadetleri tam yapmak lazım. Büyük günahlardan tamamen sakınmak lazım. Küçük günahlardan da sakınma yolunda gayret sarf etmek lazım. Benim prensiplerim var. Ben bu bardakta su içme. Ya ben illa şöyle barda öyle prensipler edinmek yerine mesela şunu prensip edinmek lazım. Zaten siz öylesiniz de, hiçbir sabah namazını geçirmedin diyen insanın elini öpmek lazım. Bunlara gayret etmek lazım. Yani bunların hiçbirisini yaptığımız hiçbir işle değerlendirmemek lazım. Ben farz ibadetleri benim bütün anlattıklarımın üstünde tutuyorum zaten. Şimdi, mukayese bile etmemek yani boş bıraktığımız yerler ilerideki yaşamımızda ne yapar? Belki daha büyük hizmetler yapmamızın önünde engel olur. Tam yapmak lazım. Bu yarım yapmalardan bıktık biz. Ben biraz yarım adamım onun için bu soruları bana çok sormayın. Hep yarım bıraktım şimdiye kadar. Çok üzgünüm hocam ya ne yapayım işte onun için geciktirerek şeyler şeyleri yapıyoruz böyle. Yarım bırakmak doğru değil. Tamamlamak lazım. Kitap okuyorsak bitirmek lazım. Fakülte okuyorsak bitirmek lazım. Böyle bir ayağımız orada bir ayağımız burada olmamak. Bir şey yapıp tam yapmak lazım. Şey anlatırdı. Eski hocaların böyle fıkraları, kıssaları falan çoktur. Ders okuturken. İşte Sarp, Naif, İshar, Emsile falan. Onlar der ki bir tanesini okuyun tam okuyun. On tane okumayın. Talebeler diyor ki hocam tamam bir tanesini okuyup tam okuyalım ama o diyor sizin fıkıh, kelam, tefsir bütün sorularınıza cevap verir ama tam anlayarak bitireyim. O zaman birisi hocaya soru soruyor sarf okurlarken. Hocam diyor şimdi biz sarf okuyoruz ben şimdi fıkıh sorusu sorsam siz ne dersiniz? E sor diyor mesela diyor bir insan iki kardeşi alabilir mi iki kız kardeşi? Hocada da diyor ki alamaz diyor. Neden? Diyor, iktimai sakin olur. Hı. Çünkü Arapça'da kural, ikisi gün bir arada bulunmaz. Hani? Çocuk diyor tamam, eyvallah. Demek ki tam okuyunca... ...cevabını şeyden de alabiliyorsunuz. Tam öğrendiğiniz zaman. Fıkıha da cevap verir, tefsire de... ...arkada boşluklar bırakmamaya gayret etmek lazım. Aklı selim ve kalb emin insanlar... ...öyle yaparlar. Bu bulunduğunuz mekandan ötürü de o farz varsa onlara zaten hiç girmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Aslında ben sizden ben sizi dinlemek isterdim ama ee, Bizim programımız seneye de devam edecek bir şey devam. Böyle davet ettiğiniz misafirlerimiz o zamanda, aynı zamanda seneye de davet ettiler. Seneye de biz dinleriz. Ee, olur inşallah. Öyle yapalım değil mi? Şimdi sizden istirhamımız olabilir mi? Misafirlerimizle topluca da bir resim çektirelim. Resim çektirelim, ben Nurullah'ın anlattığı bir şeyi anlatayım. Nurullah? Bizim Nurullah genç var ya, evet, evet. Nurullah da benden bir sene sonra, liseyi biz beraber okuduk ya, 30-35 yıldır beraberiz, bir şair arkadaşımız, seneye de ben sizi dinleyeceğim de onun için söyleyeyim. Şimdi Nurullah'la beraber gittik Ümraniye'de bir programa. Şey, şiir programına ikimiz beraber gittik ki salonda hiç kimse yok. Abartılı da afişler falan asmışlar her tarafa işte. E, Şeref Akbaba, Nurullah Genç falan. Yahu Allah'tan korkun. işteyse 3-4 tane daha talebe gelir. Onlar da gelmemiş. İşte ön tarafta bir adam var. 2-3 tane tek görevli var. Bu e, görevliler çok az. O 200 kişilik salonda toplasan beş altı kişi etmez. Rullah şey olduğu için, işletme profesörü olduğu için onlara bir şey anlattı orada güzelce. Dedi ki, bizim dedi, iktisat profesörlerinden birisi, ismini de verdi, ben ismini bilmiyorum, ecnevi isimlerden birisi. Adam işini çok ciddi yapıyormuş. Bir gün konferansa gitmiş bir salona, işte Fransa'da mı, İngiltere'de mi, nerede gitmişse salonda bakmış ki bir tane adam var. Adam da saatli dakikalı adam. Tam adama merhaba demiş, merhaba tokalaşmışlar. Dinleyici oturuyor, o dinleyecek olan. Bu salon konferansa çıkmış, tam saatinde başlamış. 45 dakikaysa 45 dakika güzelce şeyi vermiş. 45 o anlatacağı konuyu anlatmış. Hatta o anlatırken de arada sırada adam da göz göze gelmişler. İyi bir dinleyici bulmuş ya. Hep bunu anlatmış güzelce. Ondan sonra konuyu bitirince çok teşekkür ederim demiş. Prensip sahibi ya inmiş. Demiş ki ya çok sağ ol sen de olmasan koltukları anlatacaktık. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a ısmarladık. Alan demiş dur gitmek yok. Hayırdır? Demiş ben seni dinledim. Senden sonraki konuşmacı da ben <gülüyor> sen de beni dinleyeceksin <gülüyor> o, da, o da ondan sonra şimdi, şimdi biz geldik bu sene bunlar bizi dinledi evet, sen seneye de geliriz Onlar, biz onları dinleriz i̇nşallah. Inşallah. inşallah tamam Allah razı olsun yine gelenek olduğu için gibi Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için. El Fatiha. penaltiyi <gülüyor> kendisi Amin. Şimdi ben bu Allah ya Allah olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya